Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim. Bedir Savaşı'ndan sonra Hicaz coğrafyasının rengi değişiyordu. Müslümanların beklenmedik bir yükselişi, bir çıkışı yaşanıyordu. Bedir Ovası'nda Müslümanların zafere ulaşması o coğrafyanın tümünde derin bir etki yapıyordu. Kabileler yönünü Medine'ye çeviriyordu. Kabileler üzerindeki kureş korkusu artık izale oluyordu. Kabileler İslam'a yöneliyordu. Birçok insan da nifak yolunu seçiyordu. İslam'ı kabullenmiyordu ama iyi bir Müslümanmış gibi bir rol oynuyordu. İçin için Müslümanlara diş biliyordu. Her fırsatta bir sorun çıkarmaya gayret ediyordu. Daima pusu da, daima bir imkan yakalamanın peşindeydi. Ama Müslümanların basiretiyle bu münafıkların komploları her defasında neticesiz kalıyordu. Emellerine ulaşamıyorlardı. Peygamber Efendimiz henüz Bedir Savaşı'ndan döneli bir hafta bile olmamıştı. Beni Süleym kabilesinin hazırlıklar yaptığını öğrendi. Beni Süleym kabilesi Müslümanlara ansızın bir saldırı gerçekleştirmek istiyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haberi alır almaz o gece yola çıktı. Beni Süleym diyarındaki Maul Kudur bölgesine ulaştı. Peygamber Efendimiz ordusuyla süretli hareket etmişti. Beni Süleym kabilesi beklenmedik bir anda İslam ordusuyla karşılaşınca hemen dağlara kaçtılar. Derin bir korkuya kapıldılar. Kendilerince Medine'nin onların hazırlığından, sallırmak istediklerinden haberleri yoktu. Ama karşılarında ansızın Peygamber Efendimiz'i ve ordusunu görünce tam bir şok yaşadılar ve çareyi kaçmakta buldular. Artık bundan böyle Beni Süleym kabilesi Müslümanların Karşılarına çıkması mümkün değildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Maul Kudr bölgesinde 3 gün kaldılar. Beni Süleym kabilesi kaçınca Deve sürüsü ve çobanı Yaser ortada kalakaldılar. Müslümanlar deve sürüsüne el koydular ve çoban Yasir de esir aldılar. Deve sürüsü 500 kadardı. Her bir nefere iki deve şeklinde paylaşıldı. Peygamber Efendimiz Yasir'i azat ettiler. Bedir Savaşı Mekke'yi tam anlamıyla hüzne ve intikama gömüyordu. Özellikle Mekke'nin ileri gelenlerinin Bedir Savaşı'nda öldürülmesi onlara çok ağır gelmişti. Mekke'nin liderlerinden Ebu Yusufyan yemin ediyordu. Toplumun huzurunda yemin ediyordu. Bedir'in intikamını almadan yıkanmamaya ve hanımına yaklaşmamaya yemin ediyordu. Böylece hem kendini motive ediyor, hem Mekke toplumunu motive ediyordu. Ebu Yusufyan önce Müslümanlara bir gözdağı vermek istiyordu. Bu amaçla 200 kişilik bir kuvvetle, ve gizlice Medine'ye yürüyordu. Bedir Savaşı'ndan iki buçuk ay geçmişti. Ebu Süfyan küçük birlikle Beni Nadir mahallesine gelmişti. Beni Nadir'in lideri olan Selam bin Mişkem onları misafir ediyor, yediriyor, içiriyor ve Müslümanlara nasıl zarar verebilecekleri konusunda fikirler veriyordu. Ebu Sufyan'ın 200 kişilik bir kuvvetle Müslümanların karşısına çıkması mümkün değildi. Ebu Süfyan Medine dışında tarlasında çalışmakta olan Ensardan saat bin Amr'ı ve işçisini şehit ediyor, iki evi ve hurma bahçesini yakıyor ve Mekke'ye kaçıyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 200 kişilik bir birlikle düşmanı takip ediyordu. Ama Ebu Süfyan ve birliği çok süratli kaçtıklar için ve kaçarken yüklerini atarak kaçtıklar için yakalanmaları mümkün olmuyordu. Ebu Sufyan ve birliği yol azlığı olarak buğday, hurma ve şekerle yapılan bir çeşit ezmeyi ki adına sevik deniyordu, onu yol azlığı olarak almışlardı. Kaçarken ağırlık yapmasın diye sevik torbalarını atmışlardı. Müslümanlar peşlerinden giderken bunları topluyor, sonunda bir sürü sevik torbaları toplamış oluyorlardı. Peygamber Efendimiz, 200 kişilik birliğiyle 5 gün şehit edilen iki Müslümanın olduğu Urayt bölgesinde kalıyordu o bölgeyi tarıyor düşmanın geri dönmesine imkan vermeyen bir tavır ortaya koyuyordu Müşrike büyü Süfyan hiçbir ilke tanımayan bir tavır sergiliyordu savaşın ilkeleri vardı savaşın uyulması gereken esasları vardı mücadele insan onuruyla bağdaşmalıydı Düşmanın da onurlusu vardı, şereflisi vardı. Savaşsa işte meydan denilirdi. Hudri meydan denilirdi. Karşı karşıya gelinir, mertçe savaşılırdı. Yener ya da yenilirdi. Zafer ya da mağribiyetti. Böylesine saygı duyulurdu. Çünkü ilkeliydi. Değerleri vardı. Hesabını açıktan ve net bir şekilde görürdü. Karanlıklar içinde gizlenip, sessizce gelip, Arkadan kalleşçe uğran, bir de savunmasız insanlara, ekine ve yeşilliğe zarar veren düşmana asla saygı duyulmazdı. Ebu Sufyan, kendi sözünü yerine getirmek için hiçbir ilke tanımayan, savunmasız insanlara saldıran kalleşçe bir iş yapıyordu. Aslında yaptığı şey korkakların, kişiliksiz insanlara yapacağı şeydi. Yiğitlerin böyle düşük bir yola girmesi olası değildi, onurlarıyla bağdaşmazdı. Güya bir yiğitlik gösterisi yapıyorlardı Güya bir gözdağı veriyorlardı Masum iki mümini şehit ederek gözdağı vermiş oluyorlardı Ama müminlerin gelişini duyunca binitlerini çatladırcasına sürerek kaçıyorlardı Binitlerin üzerindeki ağırlıkları atarak kaçıyorlardı Korkaklığın en belirgin halini sergiliyorlardı Müminler ciddi bir güç haline geliyorlardı Hem de çok kısa bir zamanda bunu gerçekleştiriyorlardı Bu süratli gelişme O coğrafyada pek çok kabileyi rahatsız ediyor Endişeye sevk ediyordu Bu gelişmenin durdurulması gerektiğini Değilse yarınlarda çok geç kalınmış olabilirdi Salebe ve muharip kabileleri Ortak bir kuvvet hazırlıyorlardı Medine'ye baskın yapacaklar Müminlere büyük bir zarar vereceklerdi. Öbür taraftan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam istihbaratını çoktan kurmuştu. Çevrede olup bitenleri takip ediyordu. Oluşmakta olan tehlikeyi zamanında öğreniyordu. Salebe ve Muharip kabileleri Dûsûr bin Haris el-Muharibi liderliğinde hazırlığını tamamlıyor ve yola çıkıyordu. Zû Amr denilen yerde toplanıyorlardı. Peygamber Efendimiz bu tehlikeyi daha başlarken öğrenmiş Hz Osman bin Affan'ı Medineye bağlı olarak tayin ediyor Süvari ve piyadeden oluşan 400 kişilik bir kuvvetle Zoamur mevkine süratle geliyordu düşman ordusunun sabundan haberi yoktu onlar çok sessiz hazırlandıklarını ve ansızın Medineye baskın yapacaklarının hayal içindeydiler Beni Sâle ve Muharip kabilesinin birliği Müslümanların gelmekte olduğunu haber alınca derin bir telaşın ve korkun içerisine düşüyorlardı. Çareyi kaçmakta buluyor ve dağlara kaçıyorlardı. Bu olay içerisinde ilginç bir olay yaşanıyordu. Müslümanlar şiddetli bir yağmura maruz kalıyor ve ileri boyutta ıslanıyorlardı. Peygamber Efendimiz elbiselerinin bir kısmını çıkarıyor ...ve bir ağacın dallarını asıyordu. Bu arada... ...muharip kabilesinin liderlerinden... ...Dusur bin Haris... ...Peygamber Efendimiz'i uzaktan... ...sinsi sinsi takip ediyordu. Niyeti... ...Allah'ın Resulünü yalnızken yakalamak ve öldürmekti. Böyle bir anı kolluyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...ağacın altında uzanıyordu. Çevresinde de... ...yakınında da kimse yoktu. Dusur bin Haris... Bu durumu en uygun bir durum olarak görüyor ve süratle Efendimiz ve Vesselam'ın yanına geliyordu. Düzsür kılıcını sıyırdı ve Ya Muhammed! Şimdi kim seni benden kurtaracak diyordu. Peygamber ve Vesselam'da ne bir kaygı ne bir telaş vardı. Düzsür'e beni Allah kurtaracak buyurdu. Cebrail Düzsür'ün göksünden itti ve elindeki kılıcı düşürdü. Allah'ın Resulü kılıcı alarak Şimdi seni kim benim elimden kurtaracak buyurdu. Dusur bin Haris neye uğradığını bilemedi. Derin bir korkuya kapıldı. Bütün bedeni titremeye başladı. Daha bir dakika önce öldürmekten söz ediyordu. Şimdi ise öldürülme korkusunu yaşıyordu. Ne olmuştu, nasıl olmuştu? Bu nasıl izah edilirdi? Büyük bir garabet vardı. Anlaşılması çok zordu. Dûsür bin Haris, derin korku içerisinde ve titreyerek Efendimizin sorusuna cevap veriyordu. Beni hiç kimse kurtaramaz. Ben inanıyorum ki sen Allah'ın Resulüsün. Bana merhametle davranacağını ümit ediyorum diyordu. Peygamber Efendimiz Dûsûr bin Haris'in kılıcını kendisine veriyor ve gidebilirsin buyuruyordu. Dûsûr yine hayretler içerisinde düşüyordu Dûsûr yine hayretler içindeydi. Niçin kendisini öldürmedi? için kendisini affetti. Bu nasıl bir şeydi? Bu nasıl bir insandı? Dûsur bin Haris'in iç dünyasında depremler oluyordu. Böyle bir insanla ömründe ilk kez karşılaşıyordu. Ölümden korkmayan bir insan vardı. Bu çok belliydi. Hiç de öldürmek niyetinde de değildi. Dûsur bin Haris'in kalp dünyasında imanın nuru beliriyordu. İçinin açıldığını, içinin enginleştiğini hissediyordu. Doğsur bin Haris iman nuruyla aydınlanıyor, İslam'la şerefleniyordu. Bundan böyle İslam'ın safında yer alıyordu. Muharip kabilesinin liderlerinden olması nedeniyle bu kabileden birçok insan Dosur vesilesiyle Müslüman olmaya yöneliyorlardı. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarıyla üst üste gazveler gerçekleştiriyordu. Bu gazveler müminler için etkin bir eğitim oluyordu. İslam'ın erleri savaş meydanlarında çelikleşmiş bedenleriyle savaşıyorlardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.